Kalbimin derinliklerinden gelen hasret eritip tüketirken beni, Ah bir ustaht olmaz mı ki bu kıtmire diye feryatlar ettiği bir zamandayken gönlüm, Bundan yıllar önce, İstanbul Fatih'te halimi arz etmek istediğim en sevgiliye, Kalbi duygularıma şahitlik etsin diye yazmaya başladım. Mektubuma henüz bitirmeden gelen bir cevap davetiyle sanki, sanki arzu olunmuş gibi mektubum, henüz mektubum bitmeden, Medine-i Münevvere'de, bizzat o en sevgili sallallahu aleyhi ve sellemin huzurumda, bularak tamamladığım arz mektubumu, kutlu doğum münasebetiyle, sizlere de sunmak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 Yıllar önce nasıl gideceğimin düşüncesini kaplarken gönlüm. Mektubum sanki kabul görmüşçesine senede sürekli oralara gitmek hac ve umre görevlisi olarak yürtmüşçesine. Gönüllerinizde yankı yapar da belki siz de solo bir zat orada alırsınız ümidi. Güç verir misiniz birkaç dakika? Bir susalım, yüreğimiz konuşsun. Sevgililer sevgilisine, arz mektabımız. Ey Bağdı Sabah, uğrarsa sayulun semti harem eyle, Selamımı arz eyle, Rasûl-ü Sekale'yne. Her şey hiçbir şeyken, hiçbir şeyi her şey yapanın adıyla,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 aramızda bulunmasına bağlanan Ne kadar utansam da layık olmasam da ümit kesmeyin ayetine sarılarak vahşi bin harb, urve bin mes'ud, halid bin velid, amr bin nas gibi mahcubiyet içinde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 Allah'ın bizzat kendisinin salat edip, meleklere ve müminlere de salat etmelerini istediği, canlar feda, habibi hüda, şefi ruz ceza, sevgilimiz, dostumuz, arkadaşımız, kurtarıcımız, her şeyimiz, Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Hatalarından Mevla'nın Settar ismine sığınarak, Vedud esmasından yardım isteyerek, Gani esmasının zenginliğine ve Vekil esmasına dayanarak, kemal Ermiş, Ezeli ve Ebedi Salat ve Selam olsun. Dar, dar ağacında, idame esnasında sana selam yollayan Hubib bin Adilerin,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 Geldi hatırıma. Beni affeder mi? O kadar yanlışıma, hatama rağmen, beni nuruna gark eder mi düşüncesiyle varmıştı da sana, sen hiç bahsetmemiştin onun sana yaptığı eziyetlere, hatta hayatına kastetmesine rağmen, sevdiklerine onca eziyet ve işkencelerine rağmen. Urbeb-i Mesud-e kafiyi geldi sonra hatırıma. Taif'te aşk davası sonbaharı yaşayan gönüllere ilkbaharı yaşatsın, gaflet bataklığındaki kalpler nure olup aşkla dirilsinler diye seni taş atanların ve taşlayanların başta olanlarındandı. Ve sonra duydu Rabbinin sana vahyelediği ayetleri Ekorştu koştu sana.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 Güzeller güzeli sana indirdiği ile ibadet olan, alemlere öğüt hidayet kaynağı ve şifa olan güzel kitabımız Kur'an'dan duyurduğu mesajları ve duymuştu Kur'an'ın yegane tek tefsiri, senin o mübarek dudaklarından çıkan, hayat veren, iman eden, pişman olan af bulur, bizim kardeşimiz olur sözlerini ve o da koşmuştu sana. Sanki haşa suçlu senmişsin gibi kırmamak ve incitmemek için onu bin bir latifi, nasıl fikirce sözlerle okursamıştır ruhunu. Bedir'de sana karşı savaşıp seni öldürmek için and içmiş velid bin velidi de hissediyorum efendim. Esir dilince gördüğü muamele karşısında şoka uğrayan.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 Hakikat nuruyla kalbi gafletten uyanıklık haline geçince bir anda benafir-i olup sen de kaybolup aşkına gark olan ve tüm debdebeli hayatı, eş dost, akrabayı, malı mülkü itibarı terk edip sana kaçan halit binbiri de e kapımız ümitsizlik kapısı değil ne olursan ol bırak da gel diyen sen ya sana bir anlık ihanet ettiği için direğe kendini bağlatan Ebu Lübabe bu hatasından derhal pişman olmuş ve altı gün aç susuz öyle kala kalmıştı. Ve sen buna rağmen bu ihanete rağmen aşkla, sevgiyle engin merhametinle onu kucaklayıp eğer doğruca yanıma gelseydi başlanmasını dil Allah Teala'dan dilerdim. Madem ki o kendisine bağlatmış Artık Allah Teala tövbesini kabul edinceye kadar onu bulunduğu yerde bırakırım demiştin de ben nasıl ümit keseyim efendim. Bir kere kazayla mümin kardeşinin hanımına şehvetle baktığı için dağlara kaçıp tövbe Allah'ım diye feryatlar eden Sadebe'yi nasıl unutayım. Kad Malik ve Tebük gazvesi ise hala ruhunda bir sözü.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 Bağışla ben efendim. Ben de senin sözlerinden gafil oldum bir anda. Günah yaklaşmayın dedin. inmeyin dedi noktalar tepesinden. Ben yine inmek şöyle dursun. Batı verdim. Dünya sahnesi kırdı direncimi. Kendi hatamın on, onun sonucunda Çiçenistanlar ağlıyor. Filistinler ağlıyor. Irakları ağlıyor bugün. Ama canım efendim. Sevgilim, kurtarıcım, peygamberim.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 Nefsimi, şeytanımı güçlendirip, imanımı dünyevileştirip zayıflattılar. Dünya arenasında Allah'ın ipine sarılmayı sonradan keşfettim. Bir dönüşe döndüm ama Rabbimize, efendimde. de, neden sonra Hanzala'nın Hanzala münafık olduğu serzenişini verdim. onun gibi oluverdim de sonra o cevabınla ferahlandım. Her sözünün ferahlattığı gibi. Sözlerin ruhları gıda, canlara ferahlık rey sevgilim. Ve bismillah çekip niyetlendim sana mektup arz etmeye. Salavatlarım ulaştırsa da arzımı şerefli pakine. Gönül kalemiyle yazayım dedim zatın zamanından ötelere. Ve ayetler ki Allah'ın dostlarını tarif ediyor. Bu tariflere koştum da. Sana yöneldim sonunda Komada ölümlü halinde bekleyen bir aşığının yanına gelip Bu demen komadan çıktığı gibi Bir gel de ben de bulunduğum şu felç halinden kurtulayım Gözleri göremez olan Molla Şemsettin Fenariye Bir gece gözüküp Taha süresini tefsire ile deyip de bence göremiyorum demesine karşılık gözlerine ekip pamuk koyman Ve uyanır yanmaz o pamukları bulup gözlerinin görünür hale geldiğin ve kabrinde gözlerine koydurduğu o kipamukçuk bile olmazmış körleşmiş kalp düşme fidalaya yaklaştığın gibi sana suikast için yaklaşmıştı da sen de ona yaklaşıp ne düşünüyorsun demiştin O da hiçbir şey demişti. Sen de, hayır, sen kötü bir şey düşünüyorsun. Tövbe et ve vazgeç demiş ve Ahmet Rifai'yi öptürdüğün o mübarek elinle kalbini sıvazlamıştığında bir anda aşığın kesilivermişti. Muhammed Bahayddin Şahı Nakşibendi Hazretlerinden feyz ile Risale-i yazan aşığın hayaliydi vadaadinin Mahbub ve muhib kelimelerinin açıklamalarını öğrendiğim ziyade aşığın Mevlana İftaz, gözünü keşfettiğim tecellileri yaşatacaktı, yaşayacaktı. Aşıklarının seslendiği gibi sana, Allah'a nezniyle şu gönlüme yetiş ya Allah. Şu aşkından kaynayan gönlüm neden neler yazmak ve arz etmek istiyor halini. Ne üzerine bastığında eriyen bir mermer parçası, Ne hasretinden çatlayan kusban ne de bir anlık sensizlikten dayanamayıp inim, inim bir küçük gibi olamadıysam da netice olarak Allah'ın halifesi olarak gönderildiğimiz dünyada sana layık ümmet olmak için koşturuyorum efendim. Geldiğimde Ravzan'a ne kadar da istedim. Rabbimden karşılaştığın gibi şair açık nabi karşıladığın gibi karşılanmayı ya da en azından Emir Sultan Hazretlerine seslendiğin gibi seslenişinle bayram ermiyi ya da İmam Süyücü Hazretlerinin başbus gözüyle buluştuğu gibi ya da Abu Sihak Esrazi Al Bağdadi'ye hitap ettiğin gibi ya da İmam Rabbaniye Hazretlerle hediyeler sunduğun gibi ama olmadı. Çok bekledim ve bu Hayri Akta Hazretlerine yemek ikram edip sunduğun gibi mezecikinde çok dolandım ama. İngilizli Mustafa İşki Efendinin hasta yatağına kavuştu ne bile kavuşamadım. Tadına doyulmaz kokunun hazzıyla geri döndüm. Efendim bir kez daha lütfesel Rabbim çağırsan yanına ne gelsem sana aşıklarımla ne görsem seni. Sen seni tercih edeni kimseye tercih etmezsin ya. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun ya.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 Benim kıymetim duamla ise Rabbim bana can damarımdan daha yakın Allah'ım rızana ulaştır bizi Sevgilim Resulullah'a ulaştır bizi Sana gelemiyorsam da efendim Hep vekil ruhumu gönderirim İnşallah sana olacak gelmek nasip İşte o zaman aç kollarını Sana uçacağım ya Habibi Hasretin, özlemini öyle sardı ki tüm 24 saat feryat ediyor. Yetiş Allah'ın izniyle ya Resul diye. Şimdi sana olan aşkın, sevginin tezahürü olan bu davranışlara çirk diyen bir ruh çıktı meydana. Bir sevgili için, bir dost için mübah gördükleri bu davranışları, sevgililer sevgilisi sana yapınca rahatsızlık duyuyorlar. Ayetleri senin tefsirinle değil, kendi fikirleriyle yorumluyor ve ayıplıyorlar. İstanbul'da Topkapı Sarayı Mukaddes emanetler bölüme en çok ziyaret edilen yerdir. Fatih ilçemizdeki Hırkayı Şerif Camii'nde bulunan mübarek hırkanı her Ramazan aylarında ziyaretçilerde olup taştırmakta. Büyük coşkunluk içinde aşk ve heyecanla ziyaret edilen yadigarın sana olan sevginin sadece bir örneği. Senin devlet başkanlarına gönderdiğin İslam'a davet mektuplarından birini başına, bizzat kendi sarını ellerine sarıp gönderdiğin Yemen valisi Muaz bin Cebel'e göndermiştin. Sefine mektubu aldı, çöllerde yaya olarak Yemen'e doğru yol açmıştı. Yolda karşısına bir aslan, sefineyi parçalamak için adeta çıkıvermişti de,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 Kimseye eziyet etmeye hakkınız yok. Yola uzanan olukları alın. Kimindi o?" diye sorar sormaz daha sözü tamamlanmadan amca Hazreti Abbas ilerleyip Hazreti Ömer'in kulağına "O olup benim. Fakat onu oraya Resulullah koydu." demişti de Hazreti Ömer yere kapanırcasına, yere yıkılırcasına apar topar koşmuştu. Hazreti Abbas'ında kolundan tutarak duvarın yanına gelmişti de. Hazreti Ömer ''Vallahi e Abbas, ben yüzümü yere koyacağım, sen yüzüme bas, oluğu Resulullah'ın koyduğu yere koy.'' demişti de. Amcan Abbas, koca halifenin yüzüne basmış ve oluğu yerine koymuştu. Senin bir hatırana bile nasıl saygıya bağlıydılar. Misalleri ne kadar da çok sultan. Bir keresinde Enes bin Malik anlatıyor. ''Sen ümmün Süleym yok iken evine girip uyurmuşsun. Bir gün yine böyle uyurken.'' Sen Ümmü e gelip bakmış ki, tatlı tatlı uyumaktasın. Terlemişsin ve terin yatağına işlemiş de. bunu görünce hemen Ümmü Süleyim bir bez ile o teri alıp bir sürahiye sıkmaya başlamıştı. da, sen uyanıp sormuşsun ne yapıyorsun diye. O da ya Resulallah, biz çocuklarımız için onun bereketini umuyoruz demişti de, sen isabet ettiniz görmüştün. Sevdikleri, anne babaları, arkadaş ve çocukları bir yeri gidenler, onlara... olan Allah rızası için sevgi ve merhametlerinden onların elbise ve resimlerine sarılıp öpmelerini şirk saymayan bu şirkçi seni vahy getirip giden bir postacı gibi halkılayan zihniyet Ahzab suresindeki ayeti tefsir eden beni anne babanızdan evlat mal mülklerinizden ve hatta canınızdan da çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız hadisinden bile mahrumlar sen bize Anne babamızdan, evlat iyalimizden, her şeyimizden, canımızdan aziz sevgilisin, sevgilim peygamberim. Hani yine aşk arınası uhutta sanatılan o kateretüsüz elini uzattığı için çolak kalan Yavuutelha anlatıyor. Seni berber tıraş ederken görmüş, arkadaşların etrafında dolaşıyor ve saçının bir telini daha yere düşmemesi için. mali oluyorlarmış. Yine Halib bin Zeyd bu Eyyub el-Ensari sakladığı sakalının telini sarının içine kor, artık sana bir kötülük dokunmaz ey Eyüp dermiş ve yine Seyfullah ünvanına kavuşmuş Halib bin Melidin savaşın en kıskın ve en şiddetli anında kılıç ve kalkanın yere bırakıp sakalının bir tanecik telini arayışını hatırlıyorum. Bugün bile. Aşıklarının büyük bir heyecana ziyaret ettikleri lihiye-i olan sakal ve saç tellerinin Ta aşk erleri beri aşkla muhafaza edilip birimize kadar ahlen gelmiş Sultan. Rabbimi ve seni kendilerini anlattığım güzel talebelerimle tefsirli hatim yaparken Rusuf suresinin 93. ve 96. Zaman, ayetlerinde gördük ki Yusuf peygamberin gömleğini görmeyen gözlerine sürenin gözleri bir anda açıldı. Yok aleyhisselam. Bu ayetlerden bir haber olan nasipsizler, karar taytınlar, bilmiyorlar mı ki? Yusuf peygamberin gözümleyi gözler açar da, tüm nebi ve Rasuller'in ümmetinden olmak için Allah'a yalvardıkları sen, Allah'a ondan daha sevgili ve kıyas kabul etmez kıymetlesin. Senin için levlake denildi. ''Sen olmasaydın, kainatı yaratmazdım'' denildi Mevlam'dan. Senin gömleğin gömleğin gözleri açması şöyle dursun, kalpleri bile iman ediyorum sultanım. Yine senin su içtiğin süt domunun ağzını kesip ve teberruken saklayan ümselemenin yanında kocaman gümüşten bir halhal varmış. İçinde senin saçlarından bir kaşık bulunuyormuş.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 O kadar itina ile bu eseri meydana getirmiştir ki, onun manevi havası hala kendisini gösteriyor. Buhari Mescid-i Haram'da yazmış, hadisi şerifi yazmadan önce istihar eder, iki rekat namaz kılar, zemzemle husur ederek senin mübarek sözlerini kitabına kaydedermiş. Ve hatta İmam-ı Malik'e gelen ziyaretçileri içeri alan hizmetçi, Onlara hoca sizin hadis mi dinlemek yoksa mesele mi danışmak için geldiğinizi soruyor dermiş de. Gelenler mesele için derlerse imam malik hemen yanlarına varır. Soruları dinler fedvaları verirmiş. Eğer hadis şerif için geliyorlarsa hizmetçi onları buyur eder, imam banyoya girer uslederdi. Güzel kokuklar sürünür, yeni elbiseler giyer, kürsüsü kurulur, sonra ziyaretçilerin yanına varır. buradan da çubuklar koydurur.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 Abdest huzurlarından damlayan sudan bile bereket ünlüyorlardı, yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Burada bir Mesud'un dediği gibi yere çökürsen tükürüğünü kapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Abdurrahman bin Mehdi senin hadisin okunduğun vakit insanlara sükrut etmelerini emreder ve Resulullah bir zat kendi süt zaman ses çıkarmamak vacip olduğu gibi onun hadisi okunurken de sükrut etmek vaciptir demiş. Şemseddin Yeşil'de bütün şairler, bütün fazilet ehli, bütün arifler, bütün evliya, bütün asfiya, bütün manaya sahip olan büyük Zat-ı Muhterem'dir. O sevgili meth etmekten korkarız. Çünkü metheden Allah'tır. Kalem onda kırılır. Sen yani elbette yüce bir ahlak sahibi Melide, seni dirilmiştir. Halib bin ısrarla senin anlatmalarını istediklerinde, ne kadar da güzel anlatmış seni sultanım. Gönderileni, gönderilen gönderenin kadirince kıymetince değerince olur. Gönderen Allah olduğuna göre gönderdiğinin şanını ve güzelliğini hayal edebilirsin. Sen sultanların bile hizmetiyle şereflenmek istediği en değerli incisisin. Abeşistan kralı tacı tahtı bırakıp ayakları yıkayıp sana hizmet etmek istediğini ishal etmiyor muydun? Ya İbrahim bin Ethemleri padişahlığı terk ettirip yollara döken sevgi senin sevgin değil miydi? Ne senden geçmeyen bütün yolların batır olduğu gerekçesiyle yaşayan şahı Kadir Geylani'leri pir yapan senin sevdan değil miydi? Senin ayağının tozu olduğunu kainata haykıran Celaleddin-i Rumi'yi Mevlana yapan, Yunusları Yunus Emre yapan, Üftadeleri, Tapduk Emreleri, Nureddinleri cerrahi yapan sana aşk değil miydi? Ya Bişir bin Abdurrahmanları kafi yapan senin sevdan değil miydi? Ya Bursa Kadısı Mahmudları Aziz Mahmut Hüdayı yapan senin sevdan değil miydi? Selahaddin Eyyubileri, Sultan Alp Aslanları, Osman Gazileri, Sultan Mehmetleri Fatih yapan, Müderris Şemseddinleri Akşemseddin yapan, Hacı Bayramları Bektaşları, Hamdi Akserî Somuncu Babaları, Malik Bin Dinarları, Behlül Danarları, Abdullah Bin Mübarekleri, Alâddin Attarları, Hüleydun'la Ahrarları, Beyazılı Bistami'leri,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 Çoban Veyseller, aşık Üveysel Karani, veli yapan senin kara sevdan değil miydi? Muhammed Raşitleri, Ali Haydar Arız kalıları, Ahmet Bedevileri, Mehmet Emin Tokadiileri, Sümbül Efendiileri, Abul Vefaları, Bediüzzamanları, Evliyaullah Allah yapan senin aşkınla, sana tabi olmalarındaki kusursuzluk değil miydi? Sen öyle bir deryaydın ki. Şu satırlara sığdıramayacağım milyonlarca, milyarlarca evli Allah, senin deryana dalarak Allah'ın dostluğuna ulaştılar. Sana uymayanlar ise esfeli safiliine, aşağıların aşağısına yuvarlandılar ve yuvarlanmazlar. Aylar görüyorsun. Hayatımızdan maneviyatınla çıkışın ile tüm ümmet olarak böyle körçuk kaldık. Sözde huzur dağıtıcı pesatçıların tek dışı kalmış medeniyet canavarlarının sinsi tuzaklarıyla. Ama Allah'a havale edip gayret kıldan, başar Allah'tan diyerek tevekkül ediyoruz. Aman çok sana muhtacız. Bir sana muhtacız. Gel. Aşıklarının, sevdalılarının seslenişinin müdüzü hürmetine. Medine'ye şeref verdiğin gibi, tekrar şeref ver Medine'lerimize de, kurtar Allah aşkına bizleri. Efendim, sevgilim, canım peygamberim, Allah'ın izni olmadan hiçbir mekanda şefaat olmayacaktır. Amenna. Ama Allah senden daha merhametli olduğunu buyurduğu biz kulları için, senin de şefaatine izin verecektir. Doğu süresini çok sevip, yarana merham diye sürdüğünü, 5. ayetinde buyurulan Pek yakında Rabbin sana verecekti, korkun olacaksın ayetiyle, Dahrim Suresi 8. ayette buyurulan O gün Allah Peygamberi ve onunla birlikte imar edenleri utandırmayacaktır gibi daha nicayetleridekim dellerle şefatini dilenen fakir, aciz, müslim ümmetini de ne olur unutma. Ben de becerim şaştım bazen ama ne olur şefaat büyür da alnım at geleyim sana havuzunun başına kovulanlardan değil de kevser havuzunun hasretle beklediği zatlarla beraber enes bir Malik gibi. hangi akşam hangi sabah yoktur ki ben Resulullah'ı görmeyin buyurduğu kadarına layık değilsem de bir tecelli olmaz mı ki insanların veçillerin biricik peygamberi efendim. Müftü Ali Nesheri'nin zaman zaman neden kurban kestiği defatından sonra sıralduğunda yakın bir arkadaşı ne zaman rüyasında Resulullah'ı görse kurban keser de şükür olarak ve tekrarlardı. Her rüya başına demiş, ben bir teveccühe can sunarım Allah'ıma. Yeter ki vusulatını, bahşetsiz zenginler zengini, gani olan Mevlam, fakirler fakiri bana. Hani buyurduğun gibi, benden sonra öyle insanlar gelecektir ki, her biri beni görmek için ailesini ve malını ve canını vermeye can atacaktır. Rüyada bile senin kılığına şeytan giremez iken, zuhuratına nasıl iftira atarlar,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 ''Ruh gözünüzle onu görmektir.'' demişler. Sev bunu unutmak mümkün mü? Bir ara hastalanmış, sararıp soğumuş zayıflamıştı. Hep üzgün, dolaşmaya, dertli dertli düşüncelere dalmaya başlamıştı. Ve Rauf ve Rahim olarak ümmetine pek düşkün olan, rüzgarın saçlarına sert esmesinden bile incinen sen, sormuştun bunun sebebini de, cevaben Ya Resulallah, birkaç gün seni görmemeye dayanamıyorum. Beni öylesine korku sarıyor ki anlatamam ve ahireti düşünüyorum. Ya e orada seni görmeme ihtimali beni yakıp kavuruyor, erzik bitiriyor. Ki cennete gireceğim belli değil. Girsem bile senden daha aşağı mertebede olacağım kesin. Çünkü siz, peygamberler makamında bulunacaksınız. Ve ben göremeyeceğimi düşündükçe, Bu dert beni zayıflattı demişti. Sen cevap vermemiştin. Çünkü sevganın aşkı o kadar yüceleşmişti ki cevap yüceler yücesi Allah'tan gelmeliydi. Ve bir süre sonra beklediğin Allah'ın sözü inmişti de sende müjdelemiştin hesabını. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler de, Sıddıklarla, Şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır ve Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter yüracaktır Nisa 39'da. Ve yine bu ayeti senden kıyameti soran Edebiye sen, kıyamet için hazırladın cevabına mukabil söylediği, Allah ve Resulünün sevgisinden başka, bazla nafile namaz ve orucum yoktur'' sözüne verdiğin ayetin tefsiri mukabilindeki müjdenle ışık tuttuğun teselli arayan kalbimize, kişi sevdiği ile beraberdir. Ve Enes, Çiğin, Enes bin Malik, hani on sene sana hizmet edip senden bir kez bile birini incitecek, üzecek tavır görmeyip, senin ona hizmetinin, onun sana hizmetinden çok olduğunu söyleyen sahabin diyor ki... Müslümanlar Müslüman olduktan sonra bu hadis anındaki sevinçleri kadar sevinçli olduklarımı daha görmedim. Sen vardın etattı. Hayat bahardı. Sensizlikte ise en ağır kıştı. Eshabından İbn-i Şerif anlatıyor. Bir gün Ketici'nin babası dediğin Ebu Hureyren. Rastlamışsın. Üzerinde renkli ketenden bir elbise bulanıyormuş. Sohbet esnasında cebinden keten mendil çıkarıp gözyaşlarını sevmiş. Ağlayarak şunu anlatmış. Resulullah efendimize inanıp onun yanında oturma şerefine erdikten sonra dünyayı da her çeşit nimetlerimi de unutuverdik. Onun mübarek yüzüne bakmak bize yetip artıyordu. Açlıktan o dereceye gelirdim ki yürüyecek mecalim kalmaz. mescid Nebi ile odam arasında yalıp kalır. Hafif nefes alıp verirdim. Yanımdan geçenlerin kimisi beni ölmüş, kimisi de delirdiğimi sanır ayağıma dokunurdu. Şimdi ise gördüğünüz gibi ketenden elbise ki ketenden mendil kullanabiliyorum. Ama her şeye rağmen o devrin hasretini çekiyorum. Sen ol yeter ki, her şey senin varlığın atalım efendim. Sen her şeyin rengi, ahengi ve bereketiydin. İşte arkadaşların, hesabın öyle seviyordu.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 Her şey bir yana, sen bir yana, hiçbir şeyi sana tercih edemem. Sen benim hem babam hem amcan her şeyimsin. Sevgilinin sevgilisi lakabını kazanmış. El-Hub, Zeyd bin Harise gibi olamadık bir türlü senelerdir. Hazreti Mevlana'nın duası gerek bana. Sana hitap etmem için gökler kadar geniş ağız isterim ki. O, meleklerin bile kıskandığı güzeli. Seni öveyim. Dünya sultanları, padişahlarının gönül tahtlarının sahibi sen efendim. O cihan sultanlarından her biri, özellikle de üçüncü sultan Ahmet Han, sana sunmuş aşkını Benimki ne kalır onların yanında Ama ya iman ediyorum ki ayetlere sana olan aşk duyguları bile insanı kurtarmaya KAFI gelecektir. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Mübarek müjdenle ayrı bir tesellim. Hani Horasan Sultanlarından Safar, Amr bin Ebu Leys öldükten sonra rüyada görüldüğünde, kendisine sana Allah nasıl muamele etti dendiğinde beni affetti demiş. Sebebini açıklamış ve demiş. Bir gün yüksek tepeye çıkmıştım. Orada askerlerimi gördüm. Askerlerimin çokluğundan gurur duydum ve içimden dedim ki, Resulullah zamanında olan savaşlardan birinde bulunup ona yardımda bulunmak için savaşlara katılsaydım. Keşke onu zamanında olsaydım da ona yardım etseydim diye düşünmüştüm. İşte bu duygum, niyetim, hissim, sevgim için Allah günahlarımı bağışlayarak beni mükafatlandırdı. Seni sevmek seni kurtaracak efendim. Bu sevgi insanı ayrı bir insan haline getirecek adeta, elekleştirecektir. Kainat sahnesinde... Hep senaryolar bu şekilde gerçekleşmiş. Selmani Farisi'ler, Ali bin Ebi Talipler, Osmanlı-ı Nureynler, Abdurrahman bin Avlar, talha gün Beydullahlar, Seni görüp Fetih'te şehadete koşan Luballah Hasanlar, Aşığın Gazin-i Mahmudlar, Aman ya Resulallah, Bu kadar aşığın varken, Ben bir hiçim, Mahşerde ne ola halim, Cemaline ferahnat etti, Ferahnâk etkiyi yandım ya Allah Sen bize sadece dinimizi değil, insan olmayı, Allah'a layık bir halife olmayarak yaşamayı öğrettin. Ahlakını anlatan eserlere bakıyorum. Ayrı bir derya. Daldıkça mı hissediyorum. Cesaretin, hoşgörün, birer başka deryalar. Elinden tutan cerirler,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 Hayır cevabı üzerine kimse istinaz görmüştü. Mübarek eline o genç delikanlının kalbi üzerine koymuş ve Allah'ım bunun günahını affet, kalbini temizle bizinadan koru demiştin de görenler o göncün ömrü boyunca harama bakmadığını söylemişlerdi. O delikanlının kalbini uzattığın eline, Hazreti elinin yüzünden gözünden tozları silkelediğin eline, Hazreti Katade'ye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 Ah efendim, hele aizleti senle olan hatıraları, anlamaları ve seni anlatışı bambaşka. Muhakkak ki seni kendi arzusuna göre konuşmazdın. Her sözün bir vahiden ibarettir. Mübarek elinin değdiği yerler cehennem ahram olurdu. Ne mutlu sana aşkla sımsıkı sarılana. Anzalı bin Hüseyin, Ömmü Mabed, Utbe bin Ferkat, Medluk, Saib bin Zezid, Sad bin Abdurrahman, Cabir bin Semure, Huzeyfetül Yaman, hep gözümün önünde olanların yalnızca birkaç tanesi. Ebu Selemelerin aşkından eşini ve çocuğunu bırakıp hicret sen değil miydin ya Resulallah? Ya seninle ölüme koşmaya ant içen Sad bin Muazlar, ya Enes bin Nadırları aşkla ölüme koşturan sen vuslat değil miydi sultan? Sen incilme diye savaş anında canına dişine katan Ebu Bedi bin Cerrah'ın tek derdi, Sana olan aşkı değil miydi defendim Yiğit Vehlivan, Hazicamerleri, Ebu Zerel Gıfareleri, Esad bin Zürareleri, Numan bin Mukarrimleri, Saad bin Ubadeleri, Halid bin Saidleri, Sabit bin Kaysları, İmran bin Hüseyinleri, Usaid Hüseyin bin Hudayları, Hamza bin Abdülmuttalibleri yanında eğdiren, köle Habba bin Eretleri, Ebu Fu Heykeleri, kölelikten sultanlığa ulaştıran da sevgin değil miydi? Abdullah bin Selamları, Abdullah bin Mesudları, sonu ölüm pahasına hakikati tüm hünkârcılara haykırttıran, meleklerin bile nuruma secde ettikleri sen değil miydin? ''Sen ölmezsin, sözlerle ancak sözler seninle ölmür. diyen aşığın hesabından, ''Hahsa sabitin'' dediği gibi, nerede, ne zaman senden bahsedilirse, orada ruhaniyetinle mevcut olduğunu iman ediyorum. salavatlara cevap verdiğini ve her zaman hutf ilahiyle biz ile olduğuna iman ediyorum. Ve İmam-ı Suyiti'nin yetmiş keresinin de baş başa canlı açıkten görüşmesi nasip olacağına iman ediyorum. Hani sana sormuşlardı ya, kimler ailendendir? de her takva sahibi temiz mümin, benim ailemdendir buyurmuştun. Aileden olacağıma söz veriyorum. Söz, söz, söz veriyorum efendim.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 Yani bana uyan ümmetinle hep böyle basiretle Allah yoluna davet ederler. Tıpkı benim gibi yaparlar. Ve ben Allah'ı tenzih ve takdis ile tesbih ederim ve müşriklerden değilim. Bu ayet de gösteriyor ki dine davet ancak bu şartlarla caiz verilmeli. Yani müşrikleri bir körü körüne ve bir takım batıl ve bozuk maksatlar uğruna veya kendi nefsanenin hevesleri uğruna değil. Basiret üzere. Ne dediğini bilerek, ihlas ve samimiyetle, edep, mezaket ve hükmet çerçevesinde ve ancak Allah rızası bir iddileri, Allah'a davet edilmedi. Yoksa din ve dindarlık, sırf bir gururdan, köf bir iddiadan ibaret kalır. İlahi emri, bu noktayı da ayrıntı olarak açıklıyordu. Arşın İsmail Hakkı bu seviyede diyor ya, senin yolundan, sünnetinden başka tüm yolların kapalı olduğunu, Söylüyor ya Ne olur şefaat buyur da Ben de gireyim o güzel aşıkların arasına Allah'ımızın lütfüyle Koskoca Cihan Padişahı Aşın Yavuz Sultan Selim anın Dediği gibi Padişahı alem olmak bir kuru Davaymış Bir veliye bende olmak Cümleden aylaymış Ben tuttum aşıkların elinden koşuyorum Sana tut elim Kaldır beni aşk deryasına Daldır beni Sana kimler aşık değil ki, sultanım? Yetmiyor bölümünü kaldırmıyor, satırlar bu ağırlığı. Bu Bedül sahradaki uçan kayanın üstündeki ayak izlerin gibi, kağıdın kendinden geçtiği gibi, aynı gibi yine aşığın evi sultan Halib bin Zeyd'in -Yez -Yez türbesindeki ayak izi gibi, Rabbim eskilim buyuruyor ya, ben de teslim oldum biliyorum seninle. Rabbim'in gönderdiği her şeye, her kelimeye, her satıra, her heceye sana vuslatım tatlı olsun diye sayfalar, mürekkepler, vakitler yeter mi? Yeterli mi? Birden azıcık sultanım sana olan hasretimi anlatmaya. Fatıma'nın altı ay sonra sana vuslatı gerçekleştiği bayram etti ya. Bu firari aşığına ne zaman alacaksın yanına? Sen ne doğduğunda, ne miracında, ne ölüm anında hiç unutmadın bizi. Ve i̇man ediyorum bu olarak benim hep ümmetim ümmetin deyip bizi istedim. Ey bir işaretiyle ayın ikiye bölündüğü sevgili. İşaretiyle gönlüm de aydınlansın. Ey işaretiyle taşların konuştuğunu, işaret buyurduğu kalbimle uyanısın, konuşsun artık. Ey mucizeler peygamber efendim. Ben de canım sana feda olsun diyor. Hasretle sana kavuşacağımı bekliyorum. Kimsenin beni anlamadığı ve ayıpladığını hissetsem de, İstanbul'da bir veysel karanilerinin durumu haykırarak sözcüklerimi tamamlıyorum. Sana en güzel salat eden en yüce dostun ile salat olsun. Seni çok seviyorum ya Allah. Tüm kainata haykırıyorum. Şahit olsun kainat. Şahit olsun kainat. Şahit olsun. Selam olsun nefs meklesinden gönülmediğinizine. Sana hicret edeyim Allah merkezde hayatıyla Allah'a ve Bu haftaki gafletten kutuluş Radyo Sohbet programımızı Kutlu Doğum Haftasına Girmek üzere olduğumuz bu dayı zamanlarda Yıllar önce yazmış olduğum En sevgili mektup ismini kitabıma Okuyarak arz etmek istedim Hem o günleri adetmek Hem Medine'de sohbet Bazen Mekke'deyken, Medine'deyken radyo sohbetleri yapıyorum biliyorsunuz. O zamanları da tekrardan size canlı tutmak için tekrarlamak istedim. Furkan Yeni, bir Fatih Çarşamba, Furkan Yayınlarından son baskıları çıkmıştı bu kitabın. Hizmet için Allah razı olsun daha tanrı oluyordu, ücretsiz olarak. Ben de böyle bir arz etmek istedim sizlere. Gönüllerimiz konuşsun diye. Rabbim bize Dirilişi birliği lütfelsin. Tenkitten ayrılıp teşvikle yücelen bir ümmet kılsın bizleri. Cihadı hayatımızın her ve yaşayabilmeyi lütfelesin. Haftaya görüşmek üzere efendim. AdlanSensu.com web sitemizden bütün sohbetlere ve çalışmalarımı ulaşabilir. Mesajlarına ulaştırabilirsiniz. Esselamu ve Rahmetullah ve Barakatuh.